Pavlus'tan Korintlilere birinci mektup 16. Bölüm Kutsallara yapılacak para yardımına gelince Galatya kiliselerine ne buyurduysam siz de öyle yapın. Haftanın ilk günü herkes kazancına göre bir miktar para ayırıp biriktirsin. Öyle ki yanınıza geldiğimde para toplamaya gerek kalmasın. Oraya vardığımda bağışlarınızı götürmek üzere Uygun gördüğünüz kişileri tanıtıcı mektuplarla Yarışalim'e göndereceğim. Benim de gitmeme değerse onları yanıma alıp gideceğim. Makedonya'dan geçtikten sonra yanınıza geleceğim. Çünkü Makedonya'dan geçmek niyetindeyim. Belki bir süre yanınızda kalırım. Hatta kışı da sizinle geçirebilirim. Öyle ki sonra nereye gidecek olsam bana yardım edebilesiniz. Sizi öyle kısaca görüp geçmek istemiyorum. Rabbin izniyle uzunca bir süre yanınızda kalmayı umut ediyorum. Ama Pentekost gününe dek Efes'te kalacağım. Çünkü büyük ve etkili işler yapmam için burada bana bir kapı açıldı. Ne var ki bana karşı çıkanlar çoktur. Timoteos yanınıza gelirse bir şeyden korkmamasına dikkat edin. Çünkü o da benim gibi Rabbin işini yapıyor. Kimse onu hor görmesin. Yanıma gelmesi için onu esenlikle uğurlayın. Kardeşlerle birlikte onun da gelmesini bekliyorum. Kardeşimiz Apollos'a gelince, kardeşlerle birlikte size gelmesi için ona çok ricada bulundum. Ama şimdilik gelmeye hiç de istekli değil. Fırsat bulunca gelecek. Uyanık kalın. İmanda dimdik durun. Mert ve güçlü olun. Her şeyi sevgiyle yapın. Ahaya'da ilk iman eden ve kendilerini kutsalların hizmetine adayan İstefanas'ın ev halkını bilirsiniz. Kardeşler, size yalvarırım. Bu gibilere ve onlarla birlikte çalışıp emek verenlerin hepsine bağımlı olun. İstefanas, Fortunatus, ve Ahaykos'un gelişine sevindim. Yokluğunuzu bana unutturdular. Sizin ruhunuzu da, benim ruhumu da ferahlattılar. Böylelerinin değerini bilin. Asya ilindeki kiliseler size selam eder. Akvila ve Priska evlerinde buluşan toplulukla birlikte Rab de size çok selam ederler. Buradaki bütün kardeşlerin size selamı var. Birbirinizi Kutsal öpüşte selamlayın. Ben, Pavlus, bu selamı kendi elimle yazıyorum. Rabbi sevmeyene lanet olsun. Maranata. Rab, İsa'nın lütfu sizinle birlikte olsun. Hepinize Mesih İsa'da sevgiler. Amin.